Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Ee, uzaktan bağlantıyla bir kayıt gerçekleştiriyoruz. New York İstanbul arasında. Sevgili konuğum Evren Üzer. Evren Üzer'le daha önce pek çok program yaptık. Söylediğim gibi New York'a bağlanıyoruz şu anda. New School'da kendisi öğretim üyesi. Aynı zamanda bir kent plancısı. Aynı zamanda da Açık Mimarlığın sık sık sesini duyduğunuz konu diyeyim. Özellikle kendisiyle son dönemde yükselen e, barınma e, ...zorlukları, kriziyle ilgili bir seri program gerçekleştirdik. Yani hem bunun sebepleri hem Türkiye'den hem dünyadan farklı örneklerle ilgili... Derken yaşadığımız barınma krizini daha da derinleştiren bir deprem ve bunun sonuçlarını felakete dönüştüren bir süreç yaşandı. Daha bir ayı maalesef ancak doldu. Fakat bu deprem ve sonrasındaki toplumsal ve barınma krizinde içeren pek çok farklı kriz derinleşerek büyüyor. Dolayısıyla biz de bir seri daha program gerçekleştirelim dedik depremde yaşadıklarımız odağında. Ve bugünkü programda özellikle bu geçici barınma meselesini konuşmayı planlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz hemen Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Bir sene içinde 200 binden fazla konutun etap etap tamamlanacağından ve yeni kalıcı yerleşimlerin bir an önce tamamlanacağına ilişkin açıklamalar yapıldı. Bilim insanları, konunun uzmanı, kent plancıları bunun yerine yerinde etütlerle zamana yayılmış bir kalıcı yerleşimin e, önemli olduğuna vurgu yapsalar da bu geçici barınma meselesi pek konuşulmuyor gibi görünüyor. Bizde e, bu barınmanın afet sonrası geçici barınmanın ne gibi farklı? ...türleri vardır. Bunlar nasıl hassasiyetlerle tasarlanmalıdır? Bunlar üzerine bir konuşma yapalım istedik. Süremiz yettiğince ben uzun bir giriş yaptım. Senin aktaracaklarını merakla bekliyorum. Tekrar çok teşekkürler Evren. Bugün yine bizimle birlikte olduğun için. Çok teşekkürler Yağmur. Daha önceden senin de bahsettiğin gibi... Ee, konunun farklı bir sürü aşaması var. Ee, afet sonrası konut meselesi çok çalışılmış aslında. Ee, Türkiye'de de aslında çok hazırlığı olan, deneyimi olunan bir e, konu ama e, son depremde görüyoruz ki çok da e, işleyişte bir derin, derin problemler var. E, belki bugün e, şu kısımdan başlayabiliriz. E, bu barınma, afet sonrası barınmanın ne tür aşamaları var? Bu aşamalar aşama diye konuşulsa bile aslında senin de söylediğin gibi türler. Çünkü bazı barınma tipleri aynı anda var oluyor afet sonrası durumda. Genelde bahsedilen bir acil barınma kısmı var. Bu hemen afetin hemen arkasından bir iki günlük süre içerisinde belki bir haftaya yayılan... Ee, çok basit bazı ülkeler bu, e, ve bu tür yapıları kapsamamışsa işte spor salonları e, büyük toplanma konferans alanları gibi yerlerde toplu e, e, barınma mekanı oluşturarak çözüyorlar e, bazı yerlerde mesela e, bu depremde de gördük e, yakınları e, ya da Bina içerisinde girmekten korktukları ama eşyalarının da alınmasını, kaybolmasından endişe ettikleri için binanın yanından ayrılamayıp kendileri oraya derme çatma, bir takım çadır, barınma kuran insanlar gördük. Onun arkasından tabii bir de düzenli çadır ve çadır kent kurulması kısmı geliyor. Bunun, bunun içerisinde genelde birkaç hafta aslında Amaç bu çadırlar e, iklimsel etkilere karşı çok korunaklı değil yazın çok sıcak kışın çok soğuk e, ve içlerinde yiyecek hazırlanamıyor yani yangın ne, yangın tehlikesi gibi nedenlerle e, dolayısıyla hem mutfak hem banyo tuvalet gibi kullanımlar e, ortak e, toplu olarak hazırlanıyor. Evet. Bunun ötesindeki şeylerde, çeşitlerde bir takım farklılaşmalar var farklı ülkelerdeki uygulamalara göre. E, biz Türkiye'de Kocaeli depremi sonrası, e, Van depremi sonrasında o kadar e, değil ama e, şeyleri gördük. Konteyner e, kent kurma, e, işte beton döşeme atıp e, belirlenmiş olan alanlara üzerine konteyner e, tipi e, barınak kurma gibi örnekleri çok gördük. Amerika'da e, örneğin e, eğer hasar çok geniş değilse yine e, şehir içerisinde e, müsait olan konutları kiralamak, e, otelleri bu işe tahsis etmek e, ve de karavan tipi tekerlekli e, barınma biçimlerini kullanmak çok yaygın. E, özellikle federal e, hükümete bağlı FEMA'nın. Ee, mesela bu tür e, trailer kent gibi bir anda onu kurup zaten kendi içerisinde e, bir altyapısı olan e, bir barınma yerini bir anda yaratıp e, üretmesi çok yaygın. Bunun arkasından e, geçici, geçişli, e, progresif konut e, diye, ilerici konut diye çevirmişler ama çok emin değilim. Çekirdek konut arkasından da kalıcı konut gibi farklı tiplerin e, geldiğini görüyoruz. Bunlar arasındaki farklar. Şimdi biz geçici konut diyoruz ama e, geçici konut aslında çok da geçici değil. E, zaten kendi adına mesela konteyner bizde çok kullanan konteyner e, konutların e, aslında hedefi 6 ay ile 3 yıl arası filan. Ama esasında e, 6-7 yıl hatta daha fazla kullanılan o tür konutlar olduğunu görüyoruz. Yani geçici diye başlanan geçiciler de çok geçici değil. Dolayısıyla bunları planlarken de aslında kalıcı konuta dönük olarak düşünmemiz yer seçimini ve kullanımı çok uzun vadeli olacak diye hesaplamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çekirdek konut gibi uygulamalar da bize... Geçiciden kalıcıya geçişte bir takım olanaklar olduğunu düşündürtüyor. Özellikle bizim yaşadığımız 6 Şubat depremleri sonrasında yıkım bu kadar geniş olduğu için bazı alanlarda bu uygulamanın göz önüne alınması gerektiğini düşünüyorum. Kocaeli'nde çok güzel bir iki örneği var bunun. Çekirdek konutun Türkiye'de farklı örnekleri var. İyi bir tez vardı örneğin. Duygu Gülaydın'ın yazdığı İstanbul Teknik Üniversitesi'nden konutta memnuniyet ve tasarım ilişkisi açısından çekirdek konutlara bakmıştı ve Maltepe, İstanbul Maltepe bölgesinde bir sağ çalışması yapmıştı. Çekirdek konutların mesela aşamalı olarak her bir birim kısmi olarak tamamlanıyor ve zaman içerisinde üretilebiliyor. Bu dışarıdan tamamlanmış ya da içeriden tamamlanmış olarak Teslim edilebiliyor. Farklı farklı modelleri var. Yani bunlar e, düşünülmesi gereken modeller diye düşünüyorum e, yıkımın genişliğini düşündükçe. E, bunlar böyle genel olarak bir hani şey yaparsak işte acil barınma, geçici barınma, e, geçişli e, barınma, geçici konut, kalıcı konut gibi türleri var ve bahsettiğim gibi e, bu türler. Aynı anda var olabiliyor mesela Kocaeli sonrasında hak sahipliği nedeniyle e, kalıcı deprem öncesi kalıcı konut sahibi olanlar e, bu geçici konut kalıcı konut e, sürecine girebilmişken e, kiracılara herhangi bir e, seçenek sunulmadığı için onlar çok uzun süre e, geçici konut e, aşamasında kalmak durumunda kalmışlar. Dolayısıyla aynı anda hem kalıcı konut varken geçici konutta da devam etmişti bunlar aynı anda eş zamanlı olarak var olabiliyorlar. Evet, yani biz e, medyada uzmanları dinlerken genellikle bu dört aşamadan bahsediliyor. Fakat e, dinleyicilerde dört aşama birbirini takip eden, çok rigid, birbirinden çok katı ayrılmış barınma türleridir e, gibi bir e, düşünce oluşabiliyor. O sebepten de bunu vurgulamak istedik. Yani şimdi acil barınma safhası bitti, hemen bunu bitiriyoruz. O yüzden işte geçici barınma safhasına başlıyoruz O bitti. Hani yarı geçici barınmaya geçiyoruz. Hani böyle birbirinden bunlar katı bir biçimde ayrılmıyor. İhtiyaca göre de birleştirilebiliyor. Aynı anda bu barınma türlerini görebiliyoruz diye bahsediyorsun. Yani hani bu zamana göre, koşullara göre uyarlanması da bu tür bir planlamanın önemli. Hani bunu bir kere daha ben vurgulamak istedim. Şimdi bilmeyen dinleyiciler için daha genel bir soru soracağım. İşte bu dört farklı yerleşim barınma türü olabileceğinden bahsettim. Biz işte bu deprem sürecindeki özellikle hani hükümetin söylemlerine, vaatlerine baktığımız zaman yalnız acil barınma ve en sondaki aşama olan kalıcı barınmaya ilişkin bir takım vaatler görüyoruz. Hani benim takip edebildiğim kadarıyla geçici barınmaya ilişkin hani bir açıklama yapılmadı ya da hani bununla ilgili bir proje konmadı. Hani bir yandan bu ikinci, üçüncü safaları şu an bunun başlayabilir mi? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor bunlar planlanırken çünkü binlerce insanın barınacakları yerlerden bahsediyoruz geçici barınma demişken ki bu senin de vurguladığın gibi öyle bir sene iki sene boyunca da barınılacak yerler olmayacak çünkü baktığımız zaman 13,5 milyon insan etkilendi. 1 milyonun üzerinde insanın evinin ağır hasarlı ya da yıkılmış olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla siz milyonlarca insana bir geçici barınma alanı sağlıyorsunuz. Yani bir sene içinde yaptığınızı yok edeceğiniz bir geçici barınma projesi yapmak mümkün değil. E, bu durumda baktığımız zaman hani şunu sormak istiyorum. Burada nelere dikkat etmek gerekiyor? Nasıl yerleşimler olması gerekiyor? Hı hı. Siz hani 100.000 bin kişiyi bir geçici barınma alanına senelerce yaşamaları için çizip e, koyamazsınız planlama gereği. Hani e, nasıl oluyor? Bunu biraz aktarabilir misin? Hı hı. Evet. Senin de bahsettiğin gibi böyle bir... E, hızlı üretim mümkün değil. Yapılan yaşam alanları da gerçekten bir yaşam alanı haline gelmeyecek. Çünkü konut üretmek orada yaşam alanı üretmekle aynı şey değil. Bunu mesela çok hızlı bir şekilde yapılan TOKI toplu konutlarında da gördük. Geçici konut diye yapılmış olanların da mesela Türkiye'deki örneklerinde altına beton döşeme atılmıştı demiştim. Ee, tarım alanlarının üzerinde yapılmıştı mesela bunlar. O alanları e, artık tarım alanı vasfından çıkarmış olduk. Dolayısıyla yer seçimi çok kritik. Bu geçiciler adında adı üstünde geçici olmasına rağmen geçici değil, e, kalıcı hale gelen e, yapılar. E, bu geçici konutların alanlarını seçerken de e, yerleşim alanı seçme kriterleri, işte e, toprağın arazinin uygunluğu, toprağın geçirgenliği, eğim koca elinde mesela kalıcı konut arazilerinin bir kısmı gerçekten sorunlu şekilde eğimli eğimliydi ve bir sürü tasarım sorunu yaratmıştı aynı zamanda alanın içerisindeki dolaşım sorunu da e, arazi mülkiyeti tabii ki önemli. Hangi arazilerin üzerinde ne yapılacak? Bu mülkiyet e, durumu nasıl e, ayarlanacak? Çevresel e, şeyler var. E, mesela bundan böyle çok ufak tefek bazı e, bahis geçtiğini duyuyorum ama e, sanırım geçen günkü programlardan bir tanesinde bir konuk da bahsetti. E, ne kadar atık? çıktığını. Yani deprem sonrası moloz atığı, bu moloz atığının içerisindeki kimyasal etkilerden çevreye ve yani kişinin bedenine olan etkilerinden bahsetmiyoruz çünkü konu henüz oraya gelmedi ama bu malozların bir kısmı mesela su sistemlerine karışıyor şu anda alt ile ilgili başka bir takım sorunlar var dolayısıyla çevresel yani arazi seçiminde çevresel bir takım etkiler de var özellikle çevresel açıdan koruma altında olan alanlara yakın olarak yapılmaması gerekiyor. Kültürel mirasla ilgili bir takım şeyler var. Yani normal e, konut alanlarını seçerken yaptığımız e, o tasarım kriterleri, yer seçimi kriterleri burası için de e, e, geçerli. Önceki kullanımlara bakmamız gerekiyor. Çünkü o toprağın mesela e, temizliğiyle ilgili ya da insanların orada yaşamalarıyla ilgili e, bir takım şeyler e, verecek. Sonrasında e, altyapı meselesi var. Yani bu alanların Önce bir altyapı sistemlerinin kurulması gerekiyor. Su, atık su, elektrik gibi sistemlerin yerleştirilmiş olması gerekiyor. Bunun dışında sosyal donatılar için önceden düşünmemiz gerekiyor. Dediğim gibi bunların adı üstünde geçici ama gerçekten kalıcı çok uzun vadeli. Yani 6-7 belki 10 yıl. Bunlar bir de çok uzun zamanlar gibi görünüyor ama geçmiş afetlere... Yerinden edilmeyle olan durumlara baktığımızda gerçekten o konutlarda insanların çok uzun süre yaşadığını düşünüyoruz. 10 yani yıllara yayılan şekilde yayıldığını düşünüyoruz. yani Bunları seçerken bunların gelecekte konut alanlarına artık aşamalı olarak dönüştüreceğimiz yerler olduğunu, bunların içerisinde bir yaşamlar kurulacağını hedefleyerek bakmamız gerekiyor. Ortak alanlar meselesi var. Bu çadır kentte de önemli. Çünkü insanların ilk andaki ihtiyaçları işte tıbbi ihtiyaçları olabilir. Barınma yani onları çevresel etkilerden koruyacak herhangi bir şey. Ve yeme içme gibi etkili ihtiyaçları var. Sonra bu ihtiyaçlar giderek çeşitleniyor. Tekrar mesela mahremiyet ihtiyacı. Yani başta mesela bir sürü insana belki ortak çadırlara kurabilir yerleştirmeniz gerekecek çünkü hani o en hızlı yapılabilecek olan şey ama zaman geçtikten sonra bir mahremiyet ihtiyacı daha belki kendi aile içinde yarı özel mekanlara ihtiyaç duyulacak onun sonrasında bir de normale dönmek var insanlar işe gitmeye başlayacak çocuklar okula gitmeye başlayacak vesaire bunlar için mesela onların çocuğun ödevini yapacağı bir yer gerekecek. İşte şeyin içerisinde o konutların da bu çeşitleşen, özelleşen, değişen ihtiyaçlara cevap verebilir esneklikte olabilmesi gerekiyor. Yani hem konut içerisinde hem de bu yerleşim içerisinde ortak kullanım alanları, insanların tekrar bir topluluğun parçası olabilmesi, ona katkıda bulunabilmesi, birbiriyle iletişim altın, içinde olabilmesi için ortak kullanım alanları da çok önemli. Bunlar da sonra çeşitlenecek ve sosyal donatı alanlarına dönüşecek kalıcı konut aşamasında. Evet yani bu vurguladıkların çok önemli insanlara hani biz şu an daha çok resmi söylemlerde böyle bir yatakhane inşa edileceğine dair bir e, niyet görüyoruz mesela ya da hani böyle bir servis verileceğine dair bir e, söylem görüyoruz fakat yani bir Topluluğun barındığı bir yer dediğimizde yalnız hani yatılacak yerlerden çok daha ötesi oluyor barınma dediğimiz. Dolayısıyla hele ki bu geçici barınma alanlarının bir süre binlerce insana ev sahipliği yapacak, barındıracak alanlar olacağı düşünüldüğünde özellikle bu sosyal donatıların çok çok önemli olduğu bir kere daha karşımıza çıkıyor. Şunu söylemek istiyorum pazartesi günü Tülinadi ile bir söyleşi gerçekleştirmiştik altın saatlerin deprem özel yayınında. Sağ ziyaretinden yeni dönmüş ve şöyle bir izlenimini paylaştım mesela deprem bölgesinde çadır kentlerde insanların kaldıkları yerlerin olduğu ana meydanda çok merkezi bir mutfak çadırı vardı her yerleşkede ve insanlar burayı çok kullanıyorlardı. Çünkü burada bir araya geliyorlar yemek yapıyorlar. Aslında bir nevi sosyal donatı mekanı olarak bu mutfak çadırlarını çok benimsemişler ve çok önem veriyorlarmış ki bu 11 ilinde etkilenen depremden özellikle hani mutfak kültürleriyle o mutfağın birleştirmesiyle çok hani iç içe geçmiş kültürler olduğunu bir kere daha hatırlayalım. Bu anlamda bu sosyal donatılara, yerel pratiklere yer vermek geçici barınma alanları da çok çok önemli diye düşünüyorum. Sen bunlarla ilgili ne düşünürsün? Yani biz örnek projeler daha çok işte bir örnek. Kopyalanmış ancak böyle gece içinde yatılabilecek hani aslında sıra sıra yatakhane projeleri görüyoruz ama yani geçici barınma alanlarının bundan ötesi olduğunu söyledik. Her iki yereldeki farklılıkları pratikleri oradaki kültürü aslında içine alabilecek geçici barınma alanlarının burada öneminden söz ediyoruz. Sen bununla ilgili Hı -hı. ne söyleyebilirsin yani nasıl planlanmalı oradaki pratiklerden nasıl öğrenmeli ya da onlara nasıl cevap Hı -hı. vermeli? Bir kere e, tabii şey var aslında e, Kocaeli'nde mesela gözlemlediğimiz e, süre uzadıkça geçici barınmada insanlar kendileri bir takım ekleri üretmeye başlamışlardı. Örneğin e, ana mekana salon mekanına doğrudan dışarıdan giriliyordu. E, i̇nsanlar buna böyle bir hol e, önüne ekstra bir mekan e, ayakkabılarını çıkarabilecekleri bir yer e, böyle takarak e, şey yapmışlardı. Minik bahçeler yapmışlardı ee, insanlar e, bu konteyner e, konutlardan çıkmaya başlayınca geride kalanlar birden fazla birimi birleştirip yani onları bir araya getirip e, tek bir mekan haline getirmeye çalışmalardı dolayısıyla bir adaptasyon zaten kullanıcı yapıyor e, ihtiyacına, e, ihtiyacına bağlı olarak e, şimdi ortak mekan çok önemli o çadır mekan mutfak çadırının kullanılıyor olması bana hiç şaşırtıcı gelmedi. Çünkü her şeyden önce insanların çadırının içerisinde yemek pişirmiyor olması lazım. Bu, bu alanlar yangın riski açısından. Şimdi bazı hava fotoğraflarına bakıyorum çadır kentlerle ilgili. Gerçekten o yangın meselesi çok düşünülmeden çok düzenli yerleştirilmemiş olduğunu üzülerek gördüm. Yani bu bunlar daha önceden denenmiş yine nasıl düzenli olarak kullanılabileceği konuşulmuş yerleşim biçimleri çadır kentlerin dolayısıyla ...bunların düşünülmesi... ...işte şey... ...banyo ve tuvalet meselesi var... ...burada mesela cinsiyet meselesini... ...çok konuşmadık... ...ama kadınların... ...gece tek başlarına tuvaleti kullanmak... ...vesaire ilgili tedirgin olmaları... ...yani bir güvenlikle alakalı... ...bir takım... ...önlemlerin çok yeterince... ...alınmamış olduğu izlenimindeyim ben... ...bunun dışında... O yaşamı yeniden kurmak bir de bu insanlar çok büyük bir travma yaşadılar hala yaşıyorlar yani hem depremden kurtulma belki molozların altından çıktılar öyle olmasa bile bu süreci orada yaşamak artık eski yaşamının bitmiş ve yeni bir şey başlangıcı yani geliyor olduklarını fark etmek bunların hepsi e, travmatik deneyimler. Bu deneyimleri geçirmiş insanlarla birlikte çalışmak için o ortaklıklar, yeni ortaklıkların kurulması e, e, ve bir takım... E, Buna yönelik e, et, yerlerin hem mekanların kurulması hem bu ilişkilerin kurulmasını e, kolaylaştırılması çok çok önemli. Yani e, mutfağın e, materyal öneminin dışında aynı zamanda başka e, önemleri de var. Ve kültürel bağları da yani bunları şu anda belki o çok e, örneklere giremeyeceğiz ama belki başka programda e, girebiliriz. O e, kültürel bağı çok önemli. E, tabii Gönül isterdi ki bu e, farklı e, tasarım modelleri, geçici konutta, farklı bölgelere de Iklim, iklime ve kültürel e, bir takım e, verilere dayanacak e, adapte olabilir modelleri önceden geliştirmiş hazırlamış olsaydık e, çok başarılı örnekleri de var başarılı olmaları yani başarılıyı böyle şeyler içerisinde tırnak içerisinde kullanayım çünkü tamamen e, bağlamla alakalı o e, başarı dediğimiz kısım ama bunları belki daha ileriki bir e, konuşmada daha da açabiliriz örnekler üzerinden Evet hem Türkiye'den hem Türkiye dışı ülkelerden çok ilginç örnekleri paylaştın. Daha detaylı olarak bir ilerleyen programlardan birinde konuşalım ben de isterim. Her bölgenin kendi şartlarına, insanların kendi kültürel pratiklerine göre nasıl değişebiliyor, nasıl farklı cevaplar verilebiliyor? Bütçeye, teknolojik imkanlara, işte hizmet verilmesi gereken kişi sayısına vesaire bağlı olarak değişiyor. İlker Kahraman'la bir program gerçekleştirmiştik 2 hafta önce. Kanada'da 2. Dünya Savaşı sonrasında yapılan geçici barınma alanlarının 1990'ların ortasında mesela kaldırıldığını söyledi. Bu inanılmaz yani 50 yıl dahi yaşayabilecek kullanıcıları değişse dahi ihtiyaçlar değişse dahi orada insanlara ağırlayabilecek yerleri de düşünebilmeliyiz baktığımız zaman. Yani bu Hı -hı. çok çarpıcı evet. bir örnekti. Bak bu söylediğin şunu da aklıma getirdi Yani sadece afet değil burada bahsettiğimizi bir mülteci mesela aynı anda çok yakın zamanda yaşadık bunu geçici barınmanın çok farklı kullanımları var, ani ihtiyaçları var, farklı yerlere adapte olabilmesi vesaire sadece afet değil yani bunun kullanım, kullanım alanı O yüzden çok önemli. Ee, ve gerçekten uzun madelilik yani adının üzerinde geçici olması bizi aldatmasın ee, gerçekten bazı konularda özellikle yıkımın bu kadar geniş olduğu e, bir durumda e, bence çok daha farklı yaklaşmamız gerekiyor. Umarım farklılıkları kapsayacak farklı yaklaşımları biz de davet etmiş oluruz bu konuşmalarımızla. Sürenin sonuna geleceğiz ama son olarak da şunu sorayım yani muazzam bir ölçekten bahsediyoruz. Hem yer, yer olarak hem evini kaybetmiş insan sayısı olarak yani insanın hafızasını almayacağı kadar çok insan evini kaybetti ve şu an acil barınma alanlarından dahi faydalanamayan çok fazla insan var biz burada geçici barınma konuşuyoruz en az birkaç sene 10 yıllar belki sürebilecek dediğin gibi bunu nasıl yapmak gerekiyor yani bu hız meselesinden biraz bahsettin ama biraz daha Hı -hı. açabilir misin yani etap etap evet. mı yapmalı nasıl neredeyse bir milyonun üzerinde insan bu geçici barınma alanlarında yaşayacaklar evet Um, bir sürü meslektaşım bahsetti. O bir yıl içerisinde kalıcı konutun hepsini üretmek e, mümkün değil. Yani bu, bunun üzerine konuşmamız bile e, saçma. Bunu yorumlamamız bile saçma. Çünkü e, geçici konut dediğimiz şeyi üretmek de benzer kriterlerle yapıldığı için bu bile gerçekten çok vakit alacak. Şimdi bu insanların deprem bölgesinde yaşayan insanların imkanı olanlar arkadaş, akraba gibi başka şehirlere geçmeye başladılar. Geride kalanları da bakarken hem kentte olanlar bir de kırsal. kırsalda bir önceki sanırım programda çok kısa bahsetmiş olabiliriz. şey Kırsalda kalan lardan Mesela çok konuşmadık onları kent çeperindeki çadır kentlere e, çağırdıklarını mesela e, duyuyoruz ama bu insanların e, bakım yapmaları gereken e, arazileri var e, canlı hayvanları var e, dolayısıyla onların oradan e, ayrılmaları mümkün değil onlara e, bu duruma uygun bir e, geçici barınma sürülmesi lazım dolayısıyla hız mümkün değil yani bunu aşamalı yapmayı düşünmemiz lazım. O yüzden çekirdek konut örneğini vermek istedim. E, malzemenin dönüşümü, mekanın dönüşümü, aşamalı olarak dönüşümü, asgari, e, çekirdek konut uygulaması asker, asgari olarak e, ihtiyaç olan şeyi ilk anda üretip, Ondan sonra kalanı etaplı olarak e, getiren bir sistem. Tabii ölçek meselesi var burada. Bazı yerler için e, çekirdek konut uygun olurken her yer için uygun olmayacaktır. E, dolayısıyla birden fazla farklı tipte çözüm üretip e, insanları e, ona göre e, bu olanakları sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum. E, bu çözümleri üretmekte aslında yani deneyimimiz var bir sürü bu konuda çalışan pratisyen var. Dolayısıyla bu deneyimin aktarılması umarım yani yetkililer de bir an önce tek tip bunları üretmek yerine daha iyi bir normale nasıl geliriz? Çünkü geçmişin daha iyi olmadığı belli ve daha iyi bir normale gelmemiz gerekiyor. Kapsalayıcılıktan bahsettin mesela. Bedensel engellerden ve bunun erişimlerden konuşmadık. Cinsiyet üzerine çok konuşuyorduk barınmayla ilgili. Belki daha iyi yapmak için bir fırsat da bu aynı zamanda. Bu fırsatı hız yapacağız diye kaçırmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok önemli bir... Duyuruyla bitirmiş olduk. Tekrar bunların dikkate alınması için e, tekrarlamış olalım. Biz buradan isteğimiz, talebimizi, görüşümüzü çok teşekkürler sevgili Evren Uzer. Önümüzdeki programlarda belki bu geçici barınma alanları meselesini farklı örnekler üzerinden daha detaylı konuşuruz. Ki önümüzdeki haftalarda bir seri daha bu afetin farklı veçeleri üzerine, mekanla ilişkisi üzerine programlar gerçekleştireceğiz. Açık mimarlı dinlediniz. Doktor Evren Uzer ile birlikteydik bu programda görüşmek üzere haftaya hoşça kalın